Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Rasulillah. Şimdi bir arkadaş çok güzel bir soru sormuş. Çok soru hoşuma gitti. En sevdiğim sorulardan birisidir. Onun için eee bunu inşallah can eee cevaplamaya ön sıraya aldım. Sorular çok elhamdülillah zaman buldukça cevaplıyoruz inşallah. Bu soru da çok güzelliği nedendir? Çünkü en sevdiğimiz Resulullah'ın Resulumuzun sallallahu aleyhi ve sellem gözünün aydın olacak meseledir. O da nedir namazdır. Diyor hocam namazın sünnetleri nelerdir? Şimdi arkadaş burada şeyden kast ediyor. Eee namazın sünneti nafileleri değil. Namazın içinde sünnetler var. Namaz 3 şekildir. Namazın içinde rükünler var. Olması olmaz. Vacibler var yapılması lazım. Bir de sünnetler var. Bu sünnetleri yapsan olur, yapmasan olmaz. Yapsan ne olur? Büyük ecir alırsın. Yapmasan büyük ecirden mahrum kalırsın. Ama diğer farkı, diğer e, rükünleri, rükünü yapmasan olmaz. Şimdi bu sünnetlerde namazda çok tür. Bazı kavlidir. Kavilden olur. Bazı fiilden olur. Maksut namazındaki sünnetlerden nedir? rükünle vacibin haricindekilerden kast ediyor. Bunu alimler de dedikçi kavliyi de fiiliye ayırmışlar. Kavli 17 kusur eee mezheplere göre değişiyor. Eee diğerini de fiili de 50 60'a kadar çıkmıştır. Bunlar nedir sünnettir. Bunları tercih etsek namaz bozulmaz ama büyük ecirden mahrum oluruz. Ama rükünler vacibler ne, ne olur e, yapsak tercih etsek ne olur namazımız bozulur yerine göre yerine göre eee sücde lazım. Eydir rükünle vacibin sünnete geçmeden önce rükünle vacibin farkı nedir? Rükün çok önemlidir. Rükün nedir? Rükün eee namazda şarttır yapılması. Bu ne unutularak sehven olur ne bilerek. O yani olmasa namaz bozulur. Vacip nedir? Vacip sehulen. Yapılmazsa namaz bozulmaz. Onu ne yaparsın? Bir tadav yaparsın. O da nedir? Secde sehüsü yaparsın. Evet. Bu da çoktur. E, mezheplere göre e, ayrı ayrıdır ama biz 4 mezhepten bile yuvarlakını alsak bazı mezheplerde de farklıdır tabii e, vacipler, rükünler. Biz bile yuvarlasak bu 4 mezhepten sahihlerini alsak İmanın önce bir rükünlerini bilelim, ondan sonra sünnetlerine girelim. Yani bu arkadaş bize müsaade etsin. Ee, sadece sünnetten önce vacipler de rükünleri sayarım. Mesela alimler diyorlar ki bu 14 tane rükün var. Bunlar olmazsa olmazdır. Namaz bunlar olmazsa namaz bozulur, yerine gelmez. 1. kıyam. Kıyam nedir? Allahu ekber deyip ayakta durmak. Bu yapan için rükündür. Ben kıyam yapıyorum, yapamadım, oturdum, namazın olmaz, caiz değil. Anlatabildim mi? Gerek ayakta durasın. Bu rükündür. Tekbire tur ihram. O da nedir? Allahu Ekber, namaza girme. Bu rükündür. Tekbire tur ihramsız girsen o namaz batıldır. Fatiha okumak. Fatiha okumak namazda şerttir. Eğer e, na, Fatiha okumasan o namazın batıldır. Tabi Hanefi mezsebi haric Hanefi mezsebi diyor ki, imam cemaatten okurken e, cemaatte ayır ama e, diğer mezheplerde imam e, meselesi bazı mezhebte okunur bazında okumur ama şahıs tek başına kılsa şarttır. Hanefi'de de rükundur diğerlerinde rükû. Rükû etmek. Rükû nedir? İnsan eğiliyor. Allah-u Teala'ya rükû ediyor. Bu nedir? Rükûndür. Rükûten kalkmak rükûndür. Eee Rükü'ten kalkmak rüküçündür. Düz durmak semi Allahu ve bihamdihi durursun böyle adamlar kakar, kahmadan hemen iner, durmaz. O rükünü bozar. İyi tertiylerken lazımdır. Bu da rükü'ndür. Duracaksın. Rükü'ten sonra Rabbena lekel hamd diyecek kadar duracaksın. Sonra secde rükü'ndür. Secde yapacaksın. Secdeden kalkmak rüküçündür. İki secdenin arasında oturmak rükü'ndür. Yani oturmak şarttır. Oturmazsan namazın olmaz. Bir de ta'dil erkan. O da nedir? İtmi inaniye. Biz ta'dil erkan diyoruz. O bazı mezheplere göre rükündür. Hanefi mezhebi bu rezmini İmam-ı Şafii bakmış ama müteahhir Hanefiler bunu şey ama asıl Ebu Hanife İmam e, Muhammed Abu, E şey bunların hepsinin e, mezheplerinde ta'dil erkan şarttır. Olması olmazdır. 11 teşehhüd eee en son teşehhüd olmasa olmazdır. Eee 12. eee oturmak içi eee iki şeyin arasında oturmak, sucudenin arasında oturmak dedik. Eee şeydir. Bir de eee selam vermek rüç'ündür. Eee selamü aleyküm ve rahmetullah çıkarsın. Bir de tertip rükündür. Yani namazda önce kıyam sonra rükü sonra şey bunlar nedir? Bunlar rükündür. Bunlar nedir? Bunlar olması olmazdır. Bunların peşinde bunları her zaman yapmamız lazım. Bunların biri düşse secdede kurtarma sehiv secdesi bunları. Namaz batıl olur, yeniden namaz kılmak lazım. Namazın vacipleri nedir? Bu da vacipleri de 8 senedir fazla olur, eksik olur mezheplere göre. Eksik yoktur da fazla olabilir. Mezheplere göre biz ortasını aldık. Bunlar da nedir? Vacibler. 8 tanedir. Bunlar nedir? Bunlar eğer terk olunsa eee sujde ile telafı olunabilir. Eee şeyhu sujdesiyle. Bu ne nedir? Eee tekbirul ihramın haricindeki tekbirlerdir. Mesela Allahu ekber dedin, subhanekelhamdülillah. Ondan sonra Allahu ekber deyip rükûa gittin. Bunu unutsan Sen ne yapabilirsin? Şey yapabilirsin. Eee onu sahur secdesiyle bilerek değil, unutarak yapsan sahur secdesiyle telafi edebilirsin. No, bütün tekbirler vaciptir. Sami Allahu limen hamide tekbirden sonra okurcan vaciptir. Rabbena ve lekel hamd mah vaciptir. Subhana rabbiyal azim rüku vaciptir. Subhana rabbiyal ala vaciptir. Eee Birçok mezhebe göre de Rabb-i Kfirlih ki suçdanın arasında vaciptir. Birinci teşehhüd vaciptir. Birinci teşehhüde oturmak vaciptir. Bunlar vaciptir. Sekize hemen hemen on ki on dört rükün sekizde vacipler. Şimdi sünnetler nelerdir? Arkadaşın sorusuna gelelim. Namazdaki sünnetler. Bu da dedik ihtilaflidir ama biz ortalamasını aldık. On bir tane sünnet var. On bir tane sünnet var. Bunlar nedir? Ne sünnetidir? Namazdakiler sünnetledir. Bu sünnetlerde alimler dedik neye alırmış? Sözlü sünnet fiilli sünnet. Sözlü sünnet on bir tanedir. Bunlar da neler, neler, nelerdir? Tekbiratul ihramdan sonra subhanaka Allahumma ve hamdike subhanaka okumak. Yani de diğer bütün dört beş tane Resulullah'tan var. Bunları okumak nedir sünnettir. Yani bir defa Subhaneke'ni okumasa, eee direkt şeyi okusa, Fatiha'yı okusa namazı bozulmaz. Ama ne olur? Büyüc bir eee ecirden mahrum olur. Namazı sahihtir. İkincisi ama sücud-ı sehiv sücdesi ister bu da. İkinci teavviz. Nedir teavviz? Yani eee isti'aza yani evuzu billahi min eş-şeytan errecim. Üçüncü besmele. Amin demek, Fatiha'dan sonra bular sünnettir. Zemil Sura'yı okumak sünnettir. İmam İhsan imam sesini kaldırmak bu da sünnettir. Eee Eee Sami Allahu limen hamide Rabbena leke'l hamd tansur sünnetler var. Mesela mil'is semavati vel ardı bu türlü şeyler var, dualar var. Bular sünnettir. Tesbihte Subhan Rabbiyal A, a, azimden sonra başka bir zikirler sünnettir. Subhane Rabbiyel Azim, Subhaneke Sübhane, Allahum, ve hamdike ve staghfirke ve tûb ileyk vesaire zikirler var. Sucdede saire zikirler var. Olar sünnettir. E, i̇ki sücdenin arasında Rabb-i ghefirli duası bunun haricinde dualar sünnettir. Bu dedik vaciptir. Teşehudul akhirde E Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, salat verirken e, bazı rivayetlerde berekatü aleyhi ve aleyhim ondan sonra dualar bunlar nedir? Bunlar sünnettir. Bir de fiili sünnetleri var. Bunlar da kaçtır? Bunlar da yerine göre eee fazladır, eksiktir ama biz ortalama 13'ten tane, 13 tanesini sayacağız inşallah. Bu da nedir? Elini kaldırmak raf'u l-yedeyn dediğimiz Allahu akbar el kaldırmak nedir? fiili sünnettir. Ruku'a giderken el kaldırmak sünnettir. Ruku'tan kakarken el kaldırmak sünnettir. Ondan sonra eli indirmek Allahu akbar dediğin indiriyorsun ve el kaldırdığın el havada kalmıyor indiriyorsun sünnettir. Sahı sola koyuyorsun elinde Fatiha ve kurçan sahı elini sola tutuyorsun bu nedir? sünnettir. Ne sünnettir bir de namazda dururken Fatiha'yı okurken gözün nere bakar? Başını secdeye koyduğun yere bakar. Bu nedir? Sünnettir. Bir de ne sünnettir? Ayakta durduyca ayağını açacaksın. Yani iki ayağını yapış yapmayacaksın. Arasına açık bir mesafe koyacaksın. O da ne kadardır? 1 karış yakın açacaksın. Bazı arkadaşlar çok açıyorlar, yanlıştır. Bunun ölçüsü nedir? Omuzun hizasında olacak. Ne yapış olacak ayağın? mekruh tür nehi var ne de omzundan fazla açılacak. Bazı arkadaşlar var. Aç durursu, vur durursun öldürür. Ayağını atıyor böyle. Eee çok çirkin bir şey görüntüsü de var. Bu da hatadır. Çünkü bu omzun izasında atılır. Cemaat namazında da omuz omuza dayanacak, ayak ayağa dayanacak. Evet, ondan sonra elini eliyle topuğunu tutmak. Ee, şey e, bu topuğun Subhan Rabbiyal Azim rüku'ta elin Koyuyorsun tapuğuna. Onu tutmak e, sünnettir. Böyle a, e, tam elinin içiyle böyle onu sıkıştırmak sünnettir. Sücdeye gittin ne sünnettir? Sücdeye gittin bütün hazalarını yere koyacaksın. O sünnettir. Yani böyle allını, burnunu, ellerini böyle tam oturtacaksın. Bunlar sünnettir. Yok böyle sanki geçici yapıştırmışsın. Ellerini açacaksın. Ayaklarını açacaksın. Yani kutluyorsun kolların bele yana yana atacaksın. Bu buddan karın kısmını ayıracaksın birbirinden. Bunlar nedir? Sünnettir. Parmaklarını e, yüzünün hizasına koyacaksın elinin. İçini avucunun içini yüzünün hizasına parmaklarını da ne sık tutacaksın ne gevşek orta bir şekilde açık tutacaksın. E, büyük parmaklar da hepsi kıbleye doğru olacak. Bunlar sünnettir. İftiraş sünnettir. Nedir iftiraş? sağ e, sol ayağının üzerinde oturursun. Sağ ayağını dürütüyorsun. Bu sünnettir. Eee tevarruk sünnettir. Eee sağ ayağını sol ayağının sağ ayağının altından çıkar durursun. Eee eee makadını yerde oturtuyorsun. Bu sünnettir. 13. ayakların ellerini putların üzerine koyursun şahadet verirken. Elini tutup parmağınla işaret etmek Bular sünnettir. Eee sünnettir. Sağa sola dönmek, selam vermek bu da sünnettir. Namazın sünnetleri kısaca budur. Ama bular da dediğimiz gibi ihtilaflar var. Eee şeyler var. Bazı kardeşler eee cahilce zannediyorlar. Bu 4 mezhep bu sünnetleri çıkartmış bize diyorlar. Delil nedir bu 4 sünnetlerde? Ha, bu da cahilin tav sözüdür. Cahile denene ne cahilden ne muamelesi olur. Hasta muamelesi şefkat gözüyle bakacaksın. Bunları hemen azarlayamayacağız. Ne yapacağız? Anlatacağız. Yavaş yavaş anladıkları dilden anlatacağız. Çünkü bunlar hastaydılar, cahildiler. Bir ne dediklerini bilmiyorlar. Zenne diyorlar ki Resulullah ehli sünnetin metodunda var ya her şeyi delille yapacağız. Evet her şeyi delilden. Delilsiz hiçbir şey olmaz. Ama bunlar zannediyorlar ki her şeyin delili var. Ama her şeyin delili yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kapsamlı bir din dünyanın sonuna kadar getirmiş, ana çizgisini vermiş bize. Çok meseleyi açık bırakmış. Ölçüler, kaideler var bizim ehli sünnetin özelliği budur. O ölçüler, kaidelerin altında ne oluyor? Eee bize dinimiz anlatılıyor. Alimler oradan istinbat ediyorlar. Buların hepsinin delilleri var. Ama cahil adam, hasta adam bu delilleri anlamaz. Bunu ilim talebesi anlar. Bu bir delili mesela namazdan dönerken saha sonra bu şer değil bir hadisten olsun. Bunu beş, altı, yedi, sekiz iştihadlardan, sahabelerin görüşünden toplanlar hepsinden bir hüküm çıkartır ehl-i sünnet. Onun için bu erkenler, vacibler bunlar ezbere çıkmamış. Bunlar hepsi ilimden olmuş, bunlar hepsi bin dörd yüz senedir alimlerin şeyiyle olmuş ve O zaman da senin gibi cahiller var imiş, delil sormuşlar. Burada alimler göstermişler. Onun için bu cahiller her zaman olur. Bunlara şefkat gözüyle bakmamız lazım. Bunu ben tavsiye ediyorum. Bazı arkadaşlarımız sert çıkıyor bunlara. Sert çıkmamak lazım. Bunlar hastadılar, cahildiler, bilmiyorlar. Eee evet, bizim de davamızı e, kötülüyorlar. Neden? Bu cahil cahil çıhışlarıyla 4 hadis okuyorlar zannediyorlar bunlar bir şey biliyorlar her şeyde delil istiyorlar her şeyde delil her şeyde delil istemek ilim değil tam cahilliktir. Hem de bırak ben de biraz e, e, sert olayım bu arkadaşlara. Belki vurgulu konuşsak iyi olur. Cahillik kelimesine biraz zulm olaniyor. Hatta desek zır cahildir daha makul olur, insaflı olur. Neden? Çünkü her şeyde delil istenilmez. Her şeyde delilçi mi ister? Tub'da bile her şeyde delilçi mi ister? Bir profesör ister, uzman ister. Her adam delilden anlamaz Tub'da. Elektronikte de anlamaz ama delilden kim anlar? O işin uzmanı olan alimler, ilim talebeleri ilmin kokusunu alan birbirlerinin delil isterler. Hem de alim alimden, alim alim sevgisinde delil ister. Biz de bunlara diyeceğiz ki, delil istiyorsanız dönün dört mezhebin e, fıkıh kitaplarına delilleri orada görürsünüz ama dönemezler. Yen Arapçeleri yoktur. Yen okuduklarını anlamazlar. Yen ayakları altını sadece görürler. Onun için bunlara şefkat gözüyle yavaş yavaş anlatacağız bunlara. İşte sizin itibar ettiğiniz alimler diyeceğiz. Bak bu günde eskiden de onların da mezhepler var imiş. Oların da kitaplarında namazın rükünleri var. Hiç unutmam biz gurabı olarak Şey namazının kitabını basmıştık. Tüm detaylarıyla namaz. Çok güzel bir kitaptır. Eee almış bir grup kendilerini sözde Ehl-i Sünnet'in öz metodundan sayanlardan sayıyorlar. Bu kitap demişler, okumayın bu kitabı. Bu kitap biz zannettik tam selefidir delilleriyle ama hiç delil yoktur bu kitapta. Bu mezhebe davet ediyor. He? Neden delil yoktur? Kim demiş? Resulullah demiş mi namazın rükünü var, vacibi var, şeyi var, sünneti var? E, diyor bunlar yok olmadığı için Resulullah demediği için biz de buralardan amel etmeyiz. Bunlar uydurmadır. Bunları alimler kendilerinden koymuşlar. Biz buralara ittiba etmeyiz. Bu kadar cesur ne olur? Zır cahil olur. Arkadaşlar da şu anda gitsen, eee, çen herbisi kendisini bir hoca yerine koymuş. E muhalif cemaatler bizim davetimize ne yapıyorlar? Bizim davetimize işte bunları karşımıza çıkarttılar. Şimdi sesimiz gelmediği için, kimse bizi Türkeyi tanımadığı için, eee zannediyoruz kimse bizi görmüyor diye va koşuy gibi başımızı kuma sokmuşuz. Yarın bir gün Allah izin verse biraz bizim metodumuz tutulsa, insanlar üstlense, baksalar bu Resulullah'ın, Cercege bu Hanife'nin, gerçek Şafii'nin, Hanife gerçek, Şafi gerçek Malik'in metodudur. Ehli sünnet metodudur. Gerçek Bugün de Türkiye'dekiler de bize karşı değiller. Yani aynı matottayız. Bir mezhebe bağlanmışlar. Biz diyoruz 4 dört dörtlü değil, 4 dört mezhebe bağlanalım. Çünkü bazı meselelerde zaaflar var. Alimler oradan alıp orada koyuyorlar. Oluyor güzel alır, tam sünnet oluyor. Ama 4 mezhepten çıkmak bence sapıklıktır. Hiç kimse çıkmamıştır. İşte yarın bir gün bunları karşımıza çıkardılar. Diğerler bize bak siz böyle diyorsunuz. Halbuki biz oilerden beriyiz. Onları tanımıyoruz. Evet. Onun için arkadaşlar bu sünnetler çok önemlidir. Biz ilim halkasına gelirken ilk önce alimlerimiz bize fıkıh kitaplarında bu sünnetleri öğretirler. Bu sünnetler aynen eee çarpı eee şeyi gibidir. Eee ilk önce matematikte ezberliyoruz. E, 4 x 4, 2 x 2 aynen bunları ezberlemesen sen namazda ne vaciptir ne sünnettir nerede ne yaptın hata yaptın bunu bilemezsin. Kimseye de ders öğretemezsin. Alimlerimizden Allah razı olsun dini bize çok güzel getirmiş ama biz uygulamıyoruz. Evet Allah bizi o alimlerin, dört mezhebin alimlerin peşinde gidenlerden eylesin. Onlara hakkıyla tabi olanlardan eylesin. Doğru yolları, doğru sözlerini, yollarını tutanlardan eylesin. Bu alimler bir hata yapmışlar. O hataya da onlara uyanlardan bizi eylemesin. Evet, elhamdülillahi rabbil alamin.